97. bölüm. Ramazan ayı çıkmış, Şevval ayı girmiş bulunuyordu. Güneş, akşama kadar yakıp kavurduğu Medine'yi bunaltıcı bir akşam havasına terk etmeye hazırlanıyordu. Necer oğullarından Salim bin Umeyir ara sıra gıcırdatma mecburiyetini hissettiği dişlerini bir daha kuvvetle birbirine sürterken yerinden doğruldu. Alacağın olsun ihtiyar bunak diye mırıldandı. Bu sırada Yahudi şairlerden Ebu Afek dolana çevrile kendi mahallesine Amr bin Af yurduna doğru ilerliyordu. Son günlerde dili pek fazla uzanmıştı. Bu arada Salim'in sıkılan dişlerinin kendisiyle ilgili olduğundan habersizdi. Çoktandır Resulullah Efendimizi e inandıkları, onun emriyle hareket ettikleri için Medinelileri kınayıp duran bir ihtiyar olarak kendini göstermeye başlamıştı. 120 yaşına girmişti. Artık bir kenara çekilmem lazım demiyor, azıttıkça azıtıyordu. Salim'in dişleri onun bu gevezelikleriyle ilgiliydi. O gece Salim, yatsı namazından sonra Neccaroğulları mahallesinden ayrıldı. Sessiz sedasız Amr bin Af mahallesine doğru ilerledi. Sağda solda dolaştı. Köşe başlarında ev önlerinde oturup konuşanları uzaktan dinledi. Ebu Afek'in sesini arıyor, nerede bulunduğunu öğrenmek istiyordu. Nihayet bir köşe başında durdu. Duyduğu ses ona aitti. Bir köşeye çekildi, sessizce beklemeye başladı. Aradan epeyce bir zaman geçti. Bu arada Salim'in eli birkaç defa kılıcının kabzasını okşadı. Bu hareketiyle ona hazır ol demek istiyordu. Ve nihayet esnemeler çoğaldı. Seslere uykulu ifadeler hakim oldu. Vaktin epeyce ilerlediğini söyleyerek kalkanlar birer ikişer dağıldılar. Hadi bakalım sen de evine ey Ebu Afek. Ebu Afek'in arkadaşına verdiği cevap Salim'i titretti. Ben şuracıkta uyuyacağım. Sen bilirsin. Ve nihayet arkadaşı da gidince yalnız kalan Ebu Afek de bulunduğu yerde uzanıp yattı. Çok geçmeden horultusu duyuldu. Gecenin sessizliği sağdan soldan gelen köpek sesleriyle pozuluyordu. Salim, olduğu yerde bir müddet daha bekledi. Önce kılıcını yavaşça kınından çıkardı. Sonra bulunduğu yerden çıktı. Ayaklarının ucuna basarak ilerledi. Ebu Afek'in yanına kadar geldi. İhtiyar şair, ölümün eşiğine geldiğinden son nefeslerini vermek üzere olduğundan habersizdi kılıç onun göğsüne doğru uzandı. Sonra Salim bütün gücüyle kılıcın üzerine abanı verdi. Boğuk ve korkunç bir ses duyuldu. Bir çırpınma oldu. Ebu Afek'in sokaklar için atan üzerine uyananlar yataklarından fırlarken Salim Amr bin Af'yurdunu fırtına gibi geçmiş, evine girmişti bile. Mahalleden yetişenler Ebu Afek'in son kıvranışlarına şahit oldular. ''Kim vurdu? Kim kıydı sana?'' gibi sorular Ebu Afek'in cevap veremediği sorulardı. Çünkü artık kendinde olma halini çok çok gerilerde bırakmıştı. Öyle olmasa da vereceği cevap ''Bilmiyorum'' sözünden ibaret olacaktı. Sabahleyin Ebu Afek'in cesedi gömülürken gıcırdayan dişler vardı. ''Ah bir bilseydik, hakkından gelirdik'' sözü dillerde dolaştı. Hazreti Ömer'in damadı Huneyis, Bedir'den yaralı olarak dönmüş bulunmaktaydı. Yapılan tedaviler bir türlü netice vermedi. Bir gün Hazreti Ömer'in kapısını çalanlar, damadı Huneyis'in vefatını haber verdiler. Hazreti Ömer, Kızı Hafsa'nın dul kalmasına olduğu kadar Huneis gibi bir insanın ölmesine de üzüldü. Üzüldü ama böyle bir insana Bedir gibi şanlı bir muharebenin verdiği yarayla yaşamak o yaranın sonucu olarak ölmekle yakışıyordu. Huneis dünyadan genç yaşta göçmüş fakat bir insanın ahirete götürebileceği çok şeyi de beraberinde götürmüştü. İnsanlık yaşadıkça o da anılacak ve Bedir ashabındandı denilecekti. Resulullah Efendimiz Hunes'in cenazesinde bulundular. Onun ve diğer müminlerin duaları ahiret hayatında Huneyse eşlik edeceklerdi. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa, o güne kadar huzurla süren beraberliğinin kısa zamanda böyle bir sonuca ulaşacağını beklemiyordu. Onu gözyaşlarıyla yolcu ederken artık dul bir kadın olarak babası Ömer'in yanında kalacaktı. Kureyş'in Kabe'yi yaptığı yılda doğduğuna göre o günlerde 21 yaşlarında bulunuyordu. Zekat emri gelmişti. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için hayır olarak dünyadayken neyi takdim ederseniz Allah'ın yanında onu bulursunuz. Allah, sizin işlediklerinizi görendir.'' buyuruldu. Resulullah Efendimiz zenginlere mallarının kırkta birini zekat olarak getirmelerini emrettiler. Tarla ve bahçelerden çıkan mahsullerin onda biri zekat olarak verilecekti. Resulullah Efendimiz verilen zekat ve sadakanın manevi durumunu şu sözlerle anlattı. Bir insan tertemiz olan malından sadaka verirse ki Allah Teala'da sadece tertemiz olanı kabul eder, o sadaka bir tek hurma bile olsa Allah Teala'nın muhafazası altında art art durur. Öyle ki bir dağdan bile büyük hale gelir. Sizden birinin atının veya devesinin yavrusunu yetiştirmesi gibi. Bu konuda gelen ayetler, müminlere yol göstermekteydi. Mallarını Allah yolunda harcayanlara gelince, onların verdikleri bu sadaka, ekilen bir tohum gibidir ki, yedi tane başak bitirmiştir. Her başakta yüz tane vardır. Allah dilediği için bunu kat kat artırır. Allah nimeti geniş olandır ve her şeyi bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan ve ardından da başa kakma rahatsız etme gibi yakışıksız hareketler yapmayan insanların ecir ve mükafatı Allah'ın yanındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Güzel, tatlı bir söz Eziyetin takip ettiği bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hakimdir. Ey iman edenler! Sadakalarınızı başa kakarak iptal etmeyin. Bu ayetler, müminlere takip etmeleri gereken hareket tarzını gösterdi. Müminlerden varlıklı olanlar zekatlarını hesap ederek getirdiler. Server-i Enbiya Efendimiz onların adına bu zekatları yerli yerine dağıtacaktı. Bu arada kocası fakir olan bazı hanımlar vardı ki babalarından kalan mal sebebiyle zengin sayılırlardı. Abdullah bin Mesut ailesi bu konuda güzel bir misal sayılırdı. Zeynep Hanım Abdullah'a, Resulullah Efendimiz bize sadaka verin, ''Ziynet eşyanızdan vermek suretiyle bile olsa bu vazifeyi yerine getirin.'' buyurdu. ''Sen şimdi Resulullah Efendimiz'e git. Eğer benim sana vereceğim sadaka yerine geçerse öyle yapayım, değilse başkalarına bakayım.'' dedi. ''Ben utanıyorum sen git.'' Zeynep kalktı. Peygamber Efendimiz'in evine geldi. Aynı maksatla gelmiş bulunan bir başka kadın daha vardı. Resulullah Efendimiz... Yüzüne bakanın saygı duyacağı bir vakarla oturmaktaydı. Bu arada Bilal çıktı. Kadınlar bunu ganimet bildiler ve durumu anlattılar. Resulullah Efendimiz'in yanına gir. Kocalarımıza ve yanındaki yetimlere verdiğimiz şeyler bizim için sadaka yerine geçer mi diye soruyorlar de. Ve kim olduğumuzu da haber verme dediler. Bilal içeri girdi ve durumu anlattı. Kimdir onlar? Ensardan bir kadın ve Zeynep. Hangi Zeynep? Abdullah'ın hanımı. Her ikisi içinde iki sevap vardır. Biri yakın olana yardımda bulunmanın sevabı, diğeri de sadaka vermenin sevabı buyurdular. Zeynep ve diğer hanım memnun bir halde oradan ayrıldılar. Resulullah Efendimiz fakir aileler için bu konuda bir açıklama yaptılar. Allah yolunda harcadığın bir dinar, bir köleyi hürriyete kavuşturmak için harcadığın bir dinar, fakir ve insana vereceğin bir dinar ve aile efradına harcadığın bir dinar. İşte bunları düşün. Bunların içinde sevabı en çok olanı, aile efradına harcamış olduğundur. Peygamber Efendimizin bu anlattığı, fakir aileler için bir teselli oldu. Sadaka vermek isteyen, fakat başkasına verdiği zaman kendi veya çocukları aç kalacak olan insana söyleniyordu bu sözler. Bu durumda olanın evinde çocuklarına yedirdiği yemek, şayet imkanım olsa da ben de sadaka verebilseydim diyebiliyorsa, gerçek bir sadaka olarak değer bulacaktı. Efendimiz'i dinleyenlerin zihinlerinde sadaka dağıtma gayesiyle evini ocağını perişan etmemenin lüzumu da yer tutmuş oluyordu. Resulullah Efendimiz, mal ve servet hırsının, insanı zekat vermeme gibi bir hale düşürmemesi lazım geldiğini anlattı. Zekatını ödemeyen servet sahibinin parası, cehennem ateşinde kızdırılır levha haline getirilir. Onunla böğürleri ve alnı dağlanır. Bu iş uzunluğu 50 bin yıl olan bir günde kullar arasında Allah Teala'nın hükmünü vermesine kadar devam eder. Daha sonra kendine cennete veya cehenneme doğru yolu gösterilir. Develerinin zekatını vermeyen kişi de dümdüz bir yerde yatırılır. Zekatı verilmeyen develer onun üzerinden çiğneyip geçerler. En sonuncu geçtikten sonra ilk defa çiğneyip geçen tekrar geçer. Diğerleri yine onu takip ederler. Yine bu da uzunluğu 50 bin yıl olan bir günde Allah Teala'nın kulları arasındaki hükmünü vermesine kadar devam eder. Sonra ona da cennete veya cehenneme doğru yolu gösterilir buyurdular. Efendimizin bu konuda yaptığı bir başka konuşma hatıralara şöyle nakşedildi. Kıyamet günü deve, sahibinin yanına en semiz olduğu gündeki haliyle gelir. Vaktiyle hakkını vermediğinden dolayı tabanıyla ona basar. Çiğneyip geçer. Koyun gelir, sahibinin yanına hem de en semiz haliyle. Tırnaklarıyla basarak, boynuzlarıyla vurarak geçer. Onun haklarından biri de Susuz haldeyken sağılmamasıdır. Nebi Ekrem Efendimiz daha sonra sözlerine şöyle devam etti. Sakın sizden birini kıyamet günü, omuzlarında meleyen bir koyunu yüklenmiş halde görmeyeyim. Beni görünce yetiş ya Muhammed der. Bense şu anda sana bir şey yapamam, vaktiyle sana tebliğ etmiştim derim. Efendimizin zekat ve sadaka konusunda söylediği şu sözler kulaklara küpe oldu. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Bir adam ki Allah ona mal vermiş, onu hak yolda harcama gayreti üzere yaratmıştır. Yine bir adam ki Allah ona faydalı bilgi vermiştir, o da onunla hükmeder yahut başkasına öğretir. Zekat verirken malın en kötüsünü elden çıkarma adeti de görülür oldu. Böylece hem iyilik yapılmış, vazife yerine getirilmiş olacak, hem de varlığı fazla bir değer taşımayan mal elden çıkarılacaktı. Bahçelerindeki hurmalardan, mescitte oturan fakir Müslümanların yemesi için hurma hevekleri gönderenler oluyordu. Hevekler mescide asılıyor, ihtiyacı olanlar gelip giderken birer ikişer alıyorlardı. Bir gün Resulullah Efendimiz mescide girdiler. Orada asılı duran bir hurma heveyne elindeki değnekle dürterek ''Bunun sahibi istese daha iyisini gönderebilirdi. Bununla beraber o da kıyamette böyle kötü hurma yiyecektir.'' buyurdular. Bu konuda gelen bir ayette konuya daha da açıklık getirildi. Ey iman edenler! Kazandığınız malların İyi ve hoş olanlarından ve sizin için topraktan çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Malın fena ve değersizini sadaka olarak verme derdine kapılmayın ki onları siz ancak gözünüzü kapadığını zaman alırsınız. İyi bilin ki Allah muhtaç değildir, hamdi layık olandır. İnsanın kör olmadıkça alamayacağı derecede fena ve değersiz bir malı sadaka olarak vermesi böylece önlenmiş, Allah'ın rızasına kavuşmayı arzu edenlerin de iyi ve güzel olan malları sadaka ve zekat olarak vermesi istenilmişti. Zenginlere zekat vermeleri emredilince ve hatta kör olmadıkları takdirde almayacakları derecede fena ve değersiz malların zekat olarak verilmesi yasaklanınca, bu durumu değerlendirmeye çıkan dilenme yolunu tercih edenler oldu. Resulullah Efendimiz bu konuda bir uyarıda bulundular. Sizden birinin ipini alıp erkenden dağın yolunu tutması ve onu toplayıp getirerek satması, kazandığının bir kısmını yiyip bir kısmını da sadaka olarak vermesi ona buna el açıp dilenmesinden daha iyidir buyurdular. Bunu dinleyenler daha önce bir şeyler istemek üzere gelene peygamber efendimizin evindeki eşyayı sattırdığını ve bir balta aldırıp odun satmaya gönderdiğini hatırladılar. Bu arada Resulullah efendimizin şahsında aile efradına ve akrabasına sadaka ve zekat vermenin yasak olduğu da biliniyordu. Onlar böyle bir şeyi almış bile olsalar sadaka olarak kabul edilmeyeceği ve yeniden verilmesi lazım geldiği de biliniyordu. Bu sebeple ne onlara böyle bir şey veriliyor ne de verilmek istense onlar alıyorlardı. Resulullah Efendimiz bir gün yerde bir hurma buldular. Bunun sadak olması ihtimalinden korkmasam yerdim buyurdular. Daha sonra da bu konuda şöyle dedi. Bazen evde yatağımın üzerinde bir hurma bulurum. Fakat... Sadaka oluvermesi ihtimalinden korkarak yemekten çekinirim. Müminler içinde verilen hediyeyi almayıp, benden daha muhtaç olanına ver diyenler de oluyordu. Ömer bin Hattab ara sıra kendine bir şeyler vermek isteyen Resulullah Efendimiz'e böyle cevap veriyordu. Yine bir gün Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz'i böyle karşıladığı zaman, Seyyidül Enbiye Enbiya ona şöyle dedi, Bunu al ve kullan yahut, sen de sadak olarak başkasına ver. Göz dikmek sizin, istemek sizin. Ayağına getirileni al. Fakat göz dikmeye ve istemeye gelince, işte onu sakın yapma. Buyur ya Ebu Talha, Ne diyorsun? Ey Allah'ın resulü. Cenab-ı mevlaha indirdiği ayette. Sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcayıncaya kadar gerçek hayır derecesine ulaşamazsınız buyurdu. Benim en çok sevdiğim malım Beyreha adını verdiğim bahçemdir. Onu ben Allah rızası için sadaka olarak ayırdım. Sen onu artık en layık olan yolda harca. Ben onun ecrini ve mükafatını Allah Teala'nın yanında bulacağıma inanıyorum. Ebu Talha'nın bu sözleri Resulullah Efendimiz'i memnun etmişti. Mert adamdı Ebu Talha. Allah'a ve Resulüne samimiyetle bağlı bir insandı. Bu defa yaptığı hareketini de takdirle karşıladı. Pek güzel, pek hoş bir davranış. Kar getirecek bir mal. Artacak, bereketli olacak ticaret bu. Ne dediğini duydum ya Ebu Talha. Onu akraban arasında taksim etmeni uygun buluyorum. Emir buyurursun ya Resulallah. Böylece Beyraha bahçesi Ebu Talha'nın amca oğları ve diğer akrabası arasında taksim edildi. Beyraha Resulullah Efendimiz'in de ara sıra gidip dinlendiği ve kuyusundaki tatlı sudan içtiği bir bahçeydi. Medina Doğru programımızın 97. bölümünü dinlediniz.